Cuma sabahından günaydın. İlk kampanyamız için şimdi Bursa'dayız. Sadık Pekdemir kampanyanın sahibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Bursa metrosunun sabah erken saatlerde daha sık geçmesini istiyoruz veya vagon sayısı arttırılsın demiş kendisi. Bursa gibi büyük bir şehirde insanlarımızın daha rahat bir ulaşıma hak ettiğini düşünüyoruz yapılan zamlarla insanların zaten mecbur olduğu ulaşımı özellikle işine giden insanlarımız okullarına giden öğrenci kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızın sabah saatlerinde ve akşam çıkış saatlerinde metroların hınca hınç dolması sebebiyle çoğu kişi ulaşmak istediği yere ya geç kalıyor ya da gidemiyor. Sonuçta öğrenci için derslerden geri kalması Sorunken çalışan içinde büyük daha büyük sorunların neden oluyor. Bu yüzden sabah erken saatlerde örneğin saat 6 ile 9 arası ve akşam çıkış saatlerinde vagon sayısının arttırılmasını veya hareket saatlerinin biraz daha sıklaştırılmasını istiyoruz diyor Pekdemir Change.org'daki bu kampanyasında. Ve şimdi Iğdır'dayız ve Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmiş Ömer Faruk Polat. Iğdır 70. Yıl Meslek ve Teknik Lisesi Hemşirelik Öğrencileri staj görmek istiyor. Ben Iğdır'da eski adıyla olan Sağlık Meslek Lisesi'nde 11. Sınıf Hemşirelik Öğrencisiyim. Malumunuz ilimiz küçük olduğundan hastanemizin alabildiği belirli kontenjan var ve ancak bu kontenjanları ücret ödeyebiliyor. Bu kontenjanların dışında kalan öğrenciler ise yönetmelik gereği okula çekilmek zorunda kalıyor. Sonuçta hemşire olarak yetişiyoruz bu işin incelikleri Okulda öğrenilebilecek bir şey değil. Yarın bir gün insan hastalandığında onun en doğru en güzel şekilde tedavi uygulamasını yapmak isteriz. İleride sırf biz değil herkes etkilenebilir bu durumdan. Ayrıca Türkiye'de lise mezunu olabilecek son nesil hemşireleriz biz. İşin özüne gelecek olursak bizim staj görebilmemiz için yönetmelikte geçen kurum staj yerine asgari ücretin %30'u kadar ödeme yapmalıdır maddesini ücretsize çevirmek istiyoruz. Staj görmeyen tüm öğrenciler ücretsiz staj görmeye razı. Yeter ki staj görelim derdindeler. Lütfen bu güzel ülkemizde ülkemiz için yetişen hemşireleri göz ardı etmeyin diyor. Iğdır'dan kampanyasını başlatan Change.org'da sizi desteğinizi bekleyen hemşire adayı Polat. Gönül ister ki tabii ki bunun çok daha gerçekçi ve güzel bir çözümü yetkililer tarafından bulunabilsin. Sıradaki kampanyamızın sahibi sosyal hizmet emekçileri, sosyal hizmet uzmanları, akademisyenleri ve öğrenciler olarak Ankara'da yaşanan katliam karşısında kamuoyunda bir çağrı yapıyoruz diyorlar. 10 Ekim 2015'te Ankara'yı kana bulayan bombalar barış sesini kısılmaya çalışıldığı bir ülkede ateşin her yüreği yangın yerine çevirdiği bize bir kez daha göstermiştir. Bizler hayatlarımızın savaş alanına çevrildiği bu ülkede yaşananlardan dolayı üzgün, öfkeli ve tedirginiz. Çünkü yaşama hakkımız elimizden alınmıştır. Biliyoruz ki egemenler tarihi savaşlarla yıkama uğratılan bir dünyada ezilenlerin kanı üzerinden yükselmektedir. Dün tamamen dışımızda olduğunu varsaydığımız savaşlar ve savaşlarda patlatılan bombalar bugün emek, barış ve demokrasi için Ankara'da buluşanları hedef almış. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarına yol açmıştır. Bizler sosyal adalet, insan hakları, farklılıkları kabul ve kolektif sorumluluk değerleri temelinde Ötekileştirilenlerle birlikte dayanışma içinde çalışanlar olarak Ankara'da yaşanan katliamın savaşı tercih eden egemenlerce gerçekleştirdiğini biliyoruz. Birlikte bize dayatılan bu savaşı insanlığın evrensel barışına dönüşecek güce sahibiz. Sosyal hizmet emekçileri olarak ezilenlerin ötekileştirilenlerinin sesinin duyurulması ve böylesi bir toplumsal travmanın onarılması için Elimizden geleni yapacağımızı ve bu süreçte yaşanan haksızlıklar karşısında savaştan değil barıştan yana tavır sergileceğimizi belirtiyoruz. İnsanca yaşama hakkını garanti altına almanın devletin temel sorumluluğu olduğunu haykırıyoruz. Çünkü savaş, ölümü, barış ise yaşamı getirir. Bu nedenle herkesi insanı sadece insan olduğu için değerli görmeye ve ayrıştırmamaya, nefreti ve katliamı meşrulaştıran dil karşısında barış dilini kullanmaya, acıyı paylaşmaya ve birlikte onarmaya, katliama dair gerçekleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya ve gerçek sorumlular hakkında gerekli adli ve hukuki süreçlerin bir an önce sonuçlandırılması için kamuoyu baskısı oluşturmaya, yaşananlara ilişkin sistematik ihmal ve ihlalleri ortaya çıkartmaya ve bunları görünür kılmaya, tüm bu sürecin siyasi çıkarlar için kullanılmasına karşı çıkmaya, yaşadığımız bu travmayı atlatmak için eşit ve adil olarak işleyecek sosyal politika ve sosyal hizmetleri talep etmeye, Savaşın sonlandırılması ve toplumsal barışın tesisi için mücadele etmeye. Tüm bunları gerçekleştirmek için barıştan yana olmaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz diyor Change.org'da kampanyasını başlatan bu ekip. Sıradaki kampanyanın muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi. LGBTI edebiyatının başlattığı bu kampanyaya kulak veriyoruz. Diyor ki, cinsiyetçi nüfus cüzdanı renkleri kaldırılsın, nüfus hizmetleri kanunu değiştiresin. Günümüzde cinsiyetçi ayrımcılığı pekiştiren kadın erkek farklı renkte nüfus cüzdanı uygulaması hem toplumsal cinsiyet eşitliği adına hem de LGBTİ bireylerin resmi dairelerde zorluk yaşamaması adına tek renk kimlikler haline getirilsin diyor bu kampanyanın sahibi LGBTİ Edebiyatı. Sıradaki kampanyanın sahibi ise Cihan Çakır. Çakır demiş ki İstanbul Boğazı. Da artık gırgırla balık avına yapılmasın. Boğaz'da sadece amatör balıkçılar balıkçılık yapabilsin diyor. Şöyle demiş İstanbul Boğazı'nda gırgırlar balık avı yapan gemiler ufak balık büyük balık demeden Boğaz'dan tüm balıkların neslini kurutuyor. Son 20 yılda balık nesli %49 azaldı. Bunun tek sebebi Boğaz'da kıyıya çok yakın bir yerde avlanan gırgır gemileri. Ayrıca bu gemiler Boğaz'ın Karadeniz girişini abluka altına alıp balığın Marmara'ya girişine engel oluyor. İstanbul, Gırgır Reisleri her sonbahar Karadeniz'den geri göçe geçen lüferleri avlamak için bir Huni ağzı gibi daralan boğaz girişinin en geniş ağlarını atıyorlar, sonarların, radarların yardımıyla balığa kaçacak yer bırakmamacasına avlanıyorlar. İstanbul yeni kapı su ürünleri halinde denetim yetersizliği olduğu, Sahil Güvenlik Kurumu tarafından denizlerin kontrolünün tam yapılamadığı ve gene aynı tezgahlardan belli olmaktı. Kimsenin korkusu olmadığı gibi denetim yükümlülüğü bir kurumdan diğerine sürekli atılmakta. Her kurumun ilgisi tarafından yasadan imkanlarla her türlü mazeret ilan edilmekte. Ancak gene ve yine boyaltı yani yavru boylu ferler tezgahlarda yer bulabilmekte. Bu ve buna benzer sebeplerle gelecek nesillerin balıkla tanışmaları için Boğaz'da gırgır gır balık avına dur de imzanı at ve paylaş diyor Çakır ve şu ana kadar kendisini 1.443 kişi desteklemiş imzalarını atmış. Cuma gününün son kampanyası seçim öncesi TRT'ye sesleniyor. Kazım Oben Aşçı'nın kampanyasını dinliyoruz. Ne diyor? Herkesten alınan TRT vergiler iptal edilsin. Ödediğimiz vergilerle yayın hayatını sürdüren TRT kanalları seçim dönemlerinde sadece bir siyasi partiye ve Cumhurbaşkanı'na hizmet etmekte. Faturalarımıza yansıyan TRT vergilerinin bu yönde iptal olmasını istiyoruz. RTÜK ve YSK'nın verdiği cezaların TRT kanalları üzerinde caydırıcı bir etken olmadığı açıkça ortada. TRT kanalları siyasi iradelerin çıkarlarına değil, vatandaşların çıkarlarına hizmet etmelidir, diyor. Aşçı Change.org'da sizlerin imzalarını beklediği bu kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası da siz başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere esen kalın.